''Löre küstah bir tavırla, üstünü veriyorum ya işte, size hizmet etmek değil de nedir bu?'' dedi. Sonra eline bir kalem alarak faturanın altına ''Bayan Bovari'den 4000 frank alınmıştır'' diye yazdı. ''Peşinden ne telaş ediyorsunuz yani?'' dedi. ''O külüstür evden arta kalan parayı altı aya kadar alacaksınız. Ben de son senedin vadesini parayı alış tarihinden sonraya bırakıyorum.'' Emma bu hesapların içinden pek çıkamıyordu. Sonra sanki altın paralar torbalarından fırlamışlar da yerde şıngır diyorlarmış gibi kulakları çın, çın ötüyordu. Sonunda Leroy işi anlattı ona. Wincher adında bir arkadaşım var dedi. Ruan bankerdir bu senetleri ona kırdıracağım. Sonra da gerçek borçtan arta size vereceğim. Yalnız iki bin frank getireceği yerde topu topu 1800 frank getirdi. Çünkü dostu Vinciar haklı olarak komisyon ve iskonto gideri diye paranın üzerinden 200 frank almıştı. Sonra aldırmaz bir tavırla bir de makbuz istedi anlarsınız ya bazen ticarette e, tarihte koyun lütfen tarihte. Bunun üzerine Emma'nın önünde gerçekleşmesi mümkün bir sürü hayalle dolu bir ufuk belirdi. Yine sakıngan davranarak bir kenara 3000 frank ayırdı. Bu parayla da vadeleri gelince 2-3 senedir ödedi. Raslantı bu ya. Dördüncü senetle ilgili ihbarname eve tam bir perşembe günü geldi. Charles bunu görünce çok telaşlandı. İşin üç yüzünü öğrenmek için Karısının eve dönmesini sabırla beklemeye başladı. Emma işi hemen idare etti. Evet şekerim bu senetten söz etmemiştim sana ama ev işleriyle kafan şişmesin diye yapmıştım bunu dedi. Sonra kocasının kucağına oturarak onu öpüp okşamaya cibveler yapmaya başladı. Ve alınan çok gerekli bir süre eşyayı sahip döktü. Sen de kabul edersin elbet. Tutarı göz önünde tutulursa hiç de pahalı değil bunlar dedi. Charles ne yapacağını şaşırmıştı. Sonunda yine Leroy'a başvurmak zorunda kaldı. Manifaturacı da ona siz hiç merak etmeyin. Ben işleri yoluna koyarım. Ancak iki senet imzalayın bana. Birisi 700 franklık ve 3 ay vadeli olsun. Charles Borcunu ödeyebilmek için yardım istemek üzere annesine acıklı bir mektup yazdı. Kadın yanıt verici yerde kendisi çıka geldi. Emma kocasının annesinden bir şeyler koparıp koparmadığını öğrenmek istediği zaman şal, evet ama faturayı bir göreyim dedi. Ertesi sabah Emma erkenden Lero'nun dükkanına koştu. Yeni bir fatura daha yapın bana ama sakın 1000 frankı geçmesin dedi. Çünkü 4000 franklık faturayı gösterdi mi bunun 3'te ikisini ödediğini söylemesi dolayısıyla da evin satıldığını açıklaması gerekecekti. Bu satış işini manifaturacı Ala için iyi kıvırmıştı. Aslında mesele sonradan ortaya çıktı. Her malın fiyatı çok düşüktü ama yaşlı bayan Bovary yine de giderleri pek aşırı bulmaktan geri durmadı. Halı almazsanız olmaz mıydı? Ne vardı koltukların kumaşlarını değiştirecek? Bizim zamanımızda her evde bir tek koltuk vardı ona da yaşlılar otururlardı. Annemin evinde bu böyleydi yani kadıncağız da namuslu bir kadındı. E herkes zengin olamaz. Hazıra dağlar dayanmaz. Ben olsam ''Sizin gibi böyle rahat yaşamaktan utanırdım doğrusu.'' ''Hem ben ihtiyarım, bakılmam gerek.'' ''Şuna bakın hele bir sürü süsler cicibiciler.'' ''Ne iki franga astarlık İpek'a.'' ''Metresi elli santime.'' ''Üstelik kırk santime ne güzel pamuklu kumaşlar var.'' ''O da mükemmel iş görür.'' Emma koltuğa yaslanmış, elinden geldiğince... ''Sakin bir tavırla karşılık veriyordu.'' Eee anne yeter artık yeter. Kaynana ise yine öğütler vermeyi sürdürüyordu. Sonunda aç çıplak kalacaksınız. Zaten kabahat benim oğlumda. Bereket versin o vekatnameyi iptal edeceğine söz verdi bana. Nasıl? Nasıl? Yaşlı kadın evet ya yeminle söyledi dedi. Emma pencereyi açıp şarlı çağırdı. Zavallı adamcağız da annesinin kendisinden zorla böyle bir söz aldığını söylemek zorunda kaldı. Emma ortadan kayboldu. Sonra hemen geri gelerek kurumlu bir edayla kocasına çarşaf kadar bir kağıt uzattı. Yaşlı kadın teşekkür ederim dedi. Sonra vekaleti kaldırdığı gibi ateşe attı. Emma tiz sürekli çın, çın bir kahkaha daha kopardı. Bir sinir bunalımı geçirmeye başlamıştı. Şahal annesine çıkıştı. Aman anne sen de haksızsın. Gelmiş sürekli çıkışıyorsun ona. Annesi omuzlarını silkerek, hepsi numara bunların diyordu. Şahal ilk kez isyan edip karısını savunmaya başladı. Bunun üzerine yaşlı bayan Bovary kalkıp gitmek istedi. Hemen ertesi gün yola çıktı. Kapının önünde Oğlu kendisini alıkoymaya çalıştığı sırada hayır hayır dedi. Onu benden çok seviyorsun sen. Hakkın da var. Gelenek böyledir çünkü. Hem ne yapalım canım sonunda iş neye varacak görürsün elbette. Kal sağlıcakla. Çünkü bir daha gelip ona senin dediğin gibi çıkışmaya hiç niyetim yok doğrusu. Şal yine de karısının karşısında, süklüm püklüm kala kaldı. Emma, kocası kendisine güvenmedi diye duyduğu öfkeyi hiç gizlemedi ondan. Vekaletini yeniden kabul etsin diye, Şal uzun uzun yalvarmak zorunda kaldı. Üstelik Emma'yı Giyomi'nin dairesine götürerek eskisinin aynısı olan ikinci bir vekaletname yaptırdı. Noter, evet anlıyorum dedi. Bir bilim adamı yaşamının ufak tefek şeyleriyle kafa yormak istemez. Bu okşayıcı sözleri duyunca Şarl'ın içi bayağı ferahladı. Çünkü bu sözler onun zayıflığına sanki çok önemli bir takım işleri varmış gibi bir hal veriyor, bu da hoşuna gidiyordu. Ertesi perşembe oteldeki odalarında Leon'la birlikte ne coşkunluktu o. Emma güldü, ağladı, şarkılar söyledi, dans etti, odaya şerbetler getirtti. Sigara içmek istedi. Leon'a acayip ama tapılırcasına güzel, hoş göründü. Emma'nın benliğinde nasıl bir tepki vardı da onu yaşamdan böyle daha çok zevk almaya zorluyordu. Leon bunu bilemiyordu. Genç kadın, hırçın, obur... Şehvetli bir hal almaya başlıyordu. Leon'la kol kola başını bile eğmeksizin dolaşıyor, dile düşmekten korktuğum falan yok diyordu. Bununla birlikte Rudolf'a rastlayacağı birden aklına gelince irkiliyordu. Birbirlerinden büsbütün ayrılmışlardı ama ona öyle geliyordu ki Rudolf'ün etkisinden henüz tümüyle kurtulmuş değildi. Bir gece John bile dönmedi şarlın aklı başından gitmişti küçük bert de ben annemsiz yatmam diyerek iç paralayıcı biçimde ağlıyor jüstün rastgele bakmak için yolun üzerine çıkmıştı hume de eczanesinden bu yüzden ayrılmıştı en sonunda saat 11’e doğru şarl dayanamadı tek atla arabasını koştuğu gibi içine atladı Atını sürekli kırbaçlayarak gecenin saat ikisinde Cru Rouge oteline ulaştı. Kimseyi bulamadı. Belki noterin katibe Emma'yı görmüştür diye düşündü ama Leon nerede oturuyordu acaba? Bereket versin noterin adresini anımsadı hemen oraya koştu. Gün doğmaya başlıyordu. Bir kapının üzerinde gözüne tabelalar inişti kapıyı çaldı biri kapıyı açmadan onun istediği bilgileri yüksek sesle verdi. Sonra da gece yarısı böyle rahatsız edildiği için hayli küfürler savurdu. Noter katibinin oturduğu evin ne çıngıra vardı ne tokmağı ne de kapıcısı. Şahal parjurlara yumruklarıyla vuruyordu. O sırada bir polis geçince Şahal korktu çekip gitti. Kendi kendine ben de deli miyim? ne diyordu. Lormeo Emma'yı akşam yemeğine alıkoymuştur herhalde. Ama soruşturulunca Lormeo ailesinin artık Ruanda oturmadığını öğrendi. Belki Dubrell'in karısı hastaydı da ona bakmak için kalmıştır diye düşünüyordu. Yine soruşturdu. Dubrell'in karısı öleli 6 ay olmuştu. ''Uf, neredeydi bu kadın ya Rabbi?'' Aklına bir şey geldi, bir kahveye gidip kent yıllığını istedi. Bunun içinde de harıl harıl piyano hocası Mademoiselle Lomperur'ün adresini aradı. Öğretmen Renel sokağında 74 numaralı evde oturuyordu. Charles tam bu sokağa sapıyordu ki Emma da sokağın diğer başından verdi. Charles ona sarılmadı da üstüne atıldı sanki. Kim alıkoydu dünden beri seni diye de bağırdı. Hastalandım da. E, neydi hastalığın? Nerede nasıl hastalandın? E, Mademoiselle Lempereur'un evinde. Anlamıştım zaten ben de oraya geliyordum. Emma yok canım hiç zahmet etme dedi. Biraz önce sokağa çıktı o. Ama bundan sonra merak etme sakın böyle ufacık bir gecikmenin seni bu denli alt üst ettiğini düşünürsem içim rahat etmez çünkü. Yaptığı kaçamaklarda rahatsız edilmemek için Emma'nın kendi kendine verdiği bir izindi bu. Onun için bundan bol bol rahat rahat yararlandı. Canı Leon'u görmek istedi mi herhangi bir bahane uydurup yola çıkıyor. Leon Onu o gün beklemediğinden gidip delikanlıyı dairesinde buluyordu. İlk seferlerde ikisi içinde büyük bir mutluluk oldu ama bu çok geçmeden Leon Emma'dan gerçeği saklamadı. E Benim patron bu düzensizlikten çok yakınıyor dedi. Emma ise adam sen de boşver diyordu. Bunun üzerine Leon daireden yine sıvıştı.